Ağudu billahi minneşşeytanirracim isimler rahmanı rahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ve man sarı ala nehcihi ve man ettabahu bi ihsanla yavmidi Amma بعد Ayatü evet, Hasan hadislim inşallah okay. Ta tabi, tabi şunu belirtelim Hasan li dâtihi Sahih li dâtihi Ve li gayrihi Burada da Hasan de iki ayrıldık. Lizatlihi Hasan, hmm. tanımı, min hmm. husni, evet. mana cemal. Güzellik manasında Hasan kelimesinin yani husn, husni kelimesinden türemiş, güzellik demek. Ya yani bu kelimeden türeyerek Hasan kelimesi çıkartılmış, manası güzel olmak demek yani istilahan. Hmm. İhtilaf <gülüyor> ettiler. Takrâ'u'l-ulemâ'i fi ta'rîfi'l-hasen. Hasan hadisin tarifinde ise ıstılahi manasına gelince alimler ihtilaf ettiler. Nazaran li'ennehu mutavassitun beyne's-sahîhi ve zaîfi Çünkü bu mertebe sahih ile zayıf arasındaki bir mertebedir. Ve li'enne ba'dahum urfa ahadâ kısmeyhi. Kısmeyhi. Ve sä'tku ba'de tîkâ tarifat sonra <gülüyor> yani bazı şimdi tarifler getirecek sonra da en racih olan tercih edecek inşallah. tâliful <gülüyor> Hattabî'nin tarifi. İlk ilk e, Buhârî şehrlerinden bir tanesidir. Eee Hattabî'nin yaptığı H. Kadıyâd'ın hocasıdır. İmam Nebevi ondan çok nakli yapar. Onda Bukhari şerhi falan var. Huwa mâ 'alifuh yani mahreci bilinendir diyor. Boştuhure. Boştuhure ricaluhu. Ricalleri senedin, hadisin senedinin ricalleri meşhurdur. Ve aleyhi madaru ekseran hadisi. Ve birçok hadis onun etrafında döner. Yani birçok sahih hadis de onun etrafında dönerek kuvvetlendirir yani. Ve huve leziyik kabul ettiğidir ve istımelehu âme fakihlerin çoğunun kullandığı hadistir diyor Hasenant hadis. Tarifu't Tirmizi Tirmizi Tirmizi İmam Tirmizi ise nasıl tariflenmiş Kulü hadisin rivâ'a <gülüyor> la yekunu fî isnâdihi men yüttehamu bil, bil, bil Bütün rivayet edilen hadiste yalancılıkla isnadinde itham edilen kimse olmazsa Valla yakunun hadisi Hadis şaz olmazsa, Buna benzer herhangi bir yönden eğer başka bir şekilde nakli olunmadıysa, Hacar, O bizim yanımızda Hasan hadistir. Tarif o İbn Hacer. İbn Hacer ala Skalani'nin tarifi ise, Skalan ve ahadi binakli. ahat olan haberdir, Adil bir nakille, tam bir daptla yani, tam bir hıfızla, ezberle, senedi birleşik olan, kopuk olmayan, illetli olmayan, şaz olmayan, sahih li zâtihi olan, Heh. eğer diyor, dapta bir hafiflik olursa, o zaman hadis hasen olur diyor. Normalde hadisle aynı şartlar, sadece, e, Ravinin daptında biraz hafiflik olursa, değil ki yalancılık, değil ki işte vehim, ne olacak? Ravinin hıfzında birazcık zayıflık olacak. O zaman diyor, Hasan olur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Derim ki diyor, şimdi tercih edecek. <gülüyor> yani diyor ki, İbni Hacer'in yanında diyor Hasan hadis, Sahih hadisin birazcık dapt açısından ezber açısından zayıflamasıdır diyor. Ey kulle dapduhu. Hm. Baba, hayruma örfe behil hasenu. Yani en hayırlıdır diyor Hasan için yapılan tarifler arasında. Ama tarifül khattabiye faalihe intika da tu kisiratu. Ama khattabi'nin tarifinde ise çok şeyler vardır diyor. Ee, yani çok farklılıklar vardır. Evet. Bu ammet termeziyu, fakat an rafa ahdar kısmiy. Has Hasen. Tirmizi ise Hasan'in bir sınıfını sadece tarif etmiştir. <gülüyor> Hasan lıqayriye olan hadisi tarif etmiştir. <gülüyor> Ama Hasan hadisin tarifi deyince asıl yani Hasan lizatiyinin tarifinin yapılması lazım diyor. <gülüyor> Çünkü Hasan lizatiy olmayan Hasan lıqayriye olan hadis zayıftır asıl olarak. Hasan zaten tanımına ihtiyaç o zayıf hadis. İrtiqa ila mertebetil hasen. Hmm. Li injibareh bi Yani birçok yolla eğer e, icbar olur, zorlanırsa, arttırılırsa o zaman lizatiği olabilir diyor ama öyle olmadığı müddetçe yaptığı tanım Hasan tanımıdır ki o da zayıf hadistir ki Hasan hadisinin tanımıyla alakası yok. Peki nedir o zaman doğru tanım? Tariful muhtar. Tercih edilen muhtar, seçilmiş olan tarif. hasana bihi Hacer Ha, tercih edilen tarif ise diyor, hasan hadisin şöyle tarif edilmesi mümkün olmasıdır İbn Hacer'in söylediği tanım üzerine. Hı. Hmm. <gülüyor> ha, diyor ki senedi muttasıyla olan ve adil, naklinde adil olan ancak adil olmakla beraber hıfzında birazcık hafiflik olan <gülüyor> senedin başından sonuna kadar da bu şekilde olan <gülüyor> şazlık ve illet olmadan var olan hadisin adı Hasan Hadis'tir. Yani sahih hadisin bütün şartlarını barındırıyor. Hasanliğe indiren şey nedir onu? Rabinin daptının hafifliğidir. Evet, nedir hükümet? <gülüyor> tabi burada şimdi ihtilafı getirecek Allah-u Ala. Yani diyor, hükmü diyor, sahih hadis gibidir, hüccet alma noktasında. Ama tabi bu şartlar olursa zaten sahihin şartlarını koruyor. Hani daptın e, hafifliğe uğraması e, sahih ne yapar? لغيره yapar. لذاته den, düşünür. Ama sahihdir o ama hasen liğayrihi olan zaten zayıf babındandır o hüccet olmaz ulema yanında. Ve in kana dunha fi'l kuvvete. Hm. Bu <gülüyor> hmm. Bu yüzden hani bu yapılan tanımdaki gibi bir hasen hadise ulema ihticaz etmişler onunla amel etmişler. Ve ihticazı be mu'zemu muhaddisina ve'l usuliyina usuliyina. Hı. İlla men şazze muş Muş Diyor ki bununla beraber hüccet edinme noktasında Hadisçilerin ve usülcülerin e, Tazimi vardır Ancak müteşeddi de olan Bazı şaz görüşler var Onlar bu hadisi bile kabul etmemişler Muhaddislerden bazıları var Hasenin bu tarzını Yani İbni Hacer'in Tanımı üzerine seçilmiş tanım olarak yapılan Sahih hadisin bütün şartlarını kabul eden sadece adil olan ravinin, daptının zayıflığından dolayı Hasan diye isimlendirilen hadisin hüccet olmasında bazı müteşedid olan yani sert olan, şedid olan bu meseleyi çok sıkı tutan alimler onları da amel edilmez onlarla hüccet alınmaz demişlerdir. Evet. Bazıları da sahin bir çeşidi Olarak saymışlar. Kim? Mutesahilin. Yani kolaylık gösterenler. Değil mi? Sahil kolay demek. Kolaylık gösterenler. Kimdi mesela? İbni Hibban. Ricallerde neydi? de Öyle değil mi? <gülüyor> Kel hakim mesela. Kel hakim. İbn Hibban. Vebni Hüzeyme. Na sahihi ha. Onlar bunu söylemekle beraber ne diyorlar? Sahihin dışında evveliyatlı olarak açıktır diye de belirtiyorlar tabi. Ama onlar sahih gibi sayıyorlardı. Bunu belirtmekle beraber bu tarz bir hadisi. Sahih hadisinin hükmü gibi sayıyorlardı. Dediğimiz gibi bunlar sahihleme noktasında tasahül olan alimlerdir. Ama müteşedid olan fakihler, usulcüler ve muhaddisler hasen hadisi dahi ne yapmamışlardır? İhticaz edinmemişlerdir. Hı. Nedir mesela örneği? Mâ <gülüyor> Filminin evet. tahrik ettiği şu hadisdir mesela. Kutaybe, Kutaybe bize haber verdi. An abi Emiran el An ibn Musa el Musa el sahabendir biliyorsunuz evet. Aduvi. düşmanların hazır olduğu zaman babamdan işittim ki diyor. قال رسول vesselam diyordu ki عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت Şüphesiz cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. Resulullah bunu söylemiş aleyhissalatu vesselam. İnne abwabe'l-cenneti tahta zilali's-suyuf. Evet. Hadis. Yani cihadın fazileti babında Tirmizi bunu tahric etmiş. Evet. Bu hadis hakkında Tirmizi dedi ki bu hadis Hasen'dir, gariptir. Derimkiliyor. Bu hadis Hasen'dir. Bu hadisin senedindeki bu dört adam Kutaybe, Cafer İbni Ebi Süleyman, Ebi İmran El-Juvani ve Ebu Musa El-Eşari dördü de Sikar abilerdir. Ama Cafer İbni Süleyman'a gelince... فَاِنَّهُمْ فَاِنَّهُمْ حَسَنُ Yani onun hadisi güzeldir derken demek ki bunun daptında ne var? Zayıflık var. Ya yani Adil bir adam, fakih bir adam, Allah'tan korkan biri, yalan konuşmayan biri ama hafızasında nelik var? Biraz zayıflık var. Bu neden olabilir? Yaşlıdır, yaşlanmıştır, yaşı ilerlemiştir, doğal şeylerdir bunlar. Evet. Evet. Sırf bu sebepten hadis için sahih demiyor, hasendir diyor. Anladınız mı? Sırf bu sebepten dolayı ikinci bir e, mertebeye, yani hasen lizzatihi mertebesine hadisi indirmiş. Tabi hani Cafer İbni Süleyman'a kim demiş e, on hadis hasendir diye. İbni Hacer al-Eskalani hafız. Meratibuhu Kema biha ba'du diyor ki mertebeleri tıpkı sahih mertebelerinin var olduğu gibi basın basından üstün olması gibi Hasan'ın de diyor mertebeleri vardır. Keder Evet. Al, İmam Zehbi ne yapmıştır? İki mertebeye ayırmıştır. Ve kala, demiştir ki en yüce mertebesi hadisin sahihliğinde ve ravilerinin hasenliğinde ihtilaf edilen hadisi olarak birinci mertebeyi belirlemiş. Behz ibn Hakim hadisi gibi diyor. O babasından dedesinden İbn-i o da babasından o da dedesinden İbn İshak İbn İshak'ın ondan nakli gibi. Pan Ha. Ve min adna sahih. Yani bu hadislerin senetleri için sahih denir. Bunlar en az sahih mertebesindedir. Yani kastettiği neyi burada? Evet bu adamların hepsi sika bunlar adil güvenilir adamlar. Sahih'in şartlarını hep koruyorlar. Neydi Hasen'in tanımı? Daptında zayıflık var. Dolayısıyla bunlar sahihin en düşük mertebesi, öyleyse Hasen en yüce mertebesi oluyorlar. Ha, i̇kinci çeşit ise Hadisin Hasen'in de ihtilaf edilip, Rabbilerin zayıflığında ihtilaf edilmesidir. Ha, hadis Haris İbni Abdullah. Ibn Abdullah gibi ibn Danlı Bey. Mesela. bak bu isimleri çok göreceksiniz şimdi şimdi hani ilim okudukça hadis ilmine vakıf oldukça artık insanları tanıyor mesela Asım İbni Damr'a Tirmizm'in rivayet ettiği mesela e, bu ikindinin ilk sünnetiyle alakalı rivayeti yapan ravidir mesela bakın görüyorsunuz bunların hemen zayıftır sağlamdır sikadır Luhay a gelecek mesela o da Hadisi zayıf kabul edilmiş bir adamdır. Muhaddîs her hep öyle söylemiştir. Biraz biraz böyle senetlerle iştigal ede ede, artık insanları da tanımaya başlayacaksınız de. O zaman anlayacaksınız ki El-Bani gibi bir adam bu asırda çıkıp hani nasıl hadis takriz etmiş, öyle çok zor bir şey değil. Oturup tek tek bu isimleri ezberlerse bir insan, o da şahıslar hakkında âlimlerin görüşlerini, bu usulleri aldıktan sonra kalkıp ne yapabilir? Kalkıp hadisler için bu sahihtir, bu hasendir, bu zayıftır diyebilir. Ama gerekli midir? Abesle iştigaldir. Zaten ümmet yapmış. Yani kalkıp bir yeni bir şey ortaya koymanın anlamı yok. Selef gereksiz telif yapmazdılar. Gereksiz telif riyakarlık Ne var? Yani sözlerinin mertebesi. Sahih i̇snadı sahih olan hadis. Ya da isnadı hasen olan hadis kavli muhaddisîn. Evet. "Hada hadisun sahih ul isnâhi" denilen قول'un "Hada sahih" şimdi muhaddislerin tek tek ibarelerinin manaları var. Şimdi fakihlerin ıstılahını bilmezsek neyi kastettiklerini anlama. Diyor ki muhaddislerin bu hadis sahih isnatlıdır sözü, bu hadis sahihtir sözünün dışında bir sözdür. Yani demek ki bu hadis sahih değil. Eğer bu hadis sahih olsaydı ki هذا hadisun sahihun. Ama demiş ki sahihul isnadi. Isnadı sahittir. Demek ki burada anlaşılıyor ki hadiste bir arız var ki sahillik ismi ona ilahak edilemiyor. Evet. Gene şöyle bir sözleri verir muhaddislerin. هذا hadisun hasenun isnadi. Bu hadisin isnadı hasendir. دُونَ قَوْلِهِمْ bu hadis hasendir sözünün dışında bir ıstılahtır. Oradan da bir mana irade etmekte. Yani <gülüyor> hu kad yasihu ev yahsunu'l isnadu duna'l Ha diyor ki hadis sahih olabilir veya hasen olabilir isnadın dışında. Metin için bu söylenebilir. Ha. Ve şuzuz yine ayetin çünkü şazlıklar veya illetler olabilir. Fe ke'n el muhaddis en iza qala "هذا حديث قَدْ تَكَفَّلَ لَنَا بِتَوَفْفُرِ شُرُّ تِسْحَةِ خَبْزَةِ فِي هَذَرْ حَدِيْسِ Eğer bir muhaddis derse ki bu hadis sahihtir. Demek ki bu hadis beş tane şartı bünyesinde toplamış hadistir. اَمَا اِذَا قَالَمْ هَذَا حَدِيْسُ صَحِيْهُ الْإِسْنَادِ Ama derse ki bu hadisin isnadı sahihtir. فَقَدْ تَفَكَّلُوا لَنَا بِتَوَفْفُرِ Şuruti şuruti şartı. Ha, üç şartı barındırıyordur, ama beşe tamamlanmamıştır şartları. Fahiye nedir o yüksel? <gülüyor> Fahiye Senet muttasıldır, kopukluk yoktur senette. <gülüyor> Raviler adildir. Vadaptiyim. <gülüyor> Raviler nedir? Hafızaları güvenilir insanlardır. Ama <gülüyor> Ama var olmayan iki tane şarta gelince nefy-i şuzûz-u şazlıktan nefy olunmaları. İlletten nefy olunmalardır. Telemetekeffel bihimâ yani lam ytasabbat minhuma. Bunlarla eğer şey olmazsa tekeffel yani bunları bünyesinde barındırmazsa o zaman hadis sabit olmaz sahih şeklinde. Ama isnadı sıhhtır kendisi sahih olmasa da. Lakin lev ihtasara hafız mu'temedun ala kavlihim. As hadis mesela diyor ki hafız. Hafız kimdir? Muhaddisin birinin unvanıdır. Öyle değil mi? E, Emiril müminin fil hadisin altıdır. Onlar da gelecek inşallah. Hâdîsün sahihl-i isnad. Diyor ki bu hadisin isnadı sahiptir mesela. Ancak illet zikretmiyor. Nedir o zaman? Fezzahiru. Fezzahiru Sıhhat metnin. sıhhati o zaman zahirdir. Liyennel as asla. Asıl olan illetin var olmaması ve şazlığın var olmaması sebebiyle o zaman anlayacağız ki diyor bu sözün zahirinden bunun metni nedir? Sahittir. He muhaddis diyecek ki o zaman her de sahih isnad. Bu hadisin isnadı sahiptir diyecek. Ardından illet belirtecek. Anlaşıldı mı? Ardından illet veya şazlık getirecek ki anlayacağız. Biz bu sahih hadisin beş şartını bünyesinde bulundurmayan sadece isnadı sahih olan, metni sahih olan, isnadında kopukluk olmayan, ravileri adil olan, dapları olan bir hadis. O zaman hasen nizati oluyor. Sahihin en alt mertebesi oluyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla illet belirtmesi lazım, şazlık belirtmesi lazım muhaddis. Devam. Çünkü özür dilerim, asıla bırakılır diyor. Çünkü asıl nedir? İlletsiz ve şaz olmamasıdır. Ama bunu söyledikten sonra ardından illet veya şazlık belirtirse o zaman diyor sahih denmez hadis için. Bu hadis sahihdir denmez. O zaman ne denir? Hasan lizzatihi yani sahihin en alt mertebesi. Hı. Tirmizi ve başkalarının hadisun sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i sahih-i bu hadis hem hasendir hem sahittir sözlerinin manası nedir o zaman? <gülüyor> Bu ibarenin zahiri sorundur diyor, müşkilattır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hasen eğer taksirata uğrarsa, sahit derecesinden taksirat olursa hasen olur zaten. Nasıl o zaman sahihle hasenlik bir araya gelir? Aynı ismi alır bir hadis. Evcibetin, ecbibetin, mügadidetin. Diyor ki birçok alim Tirmizi'nin maksadının ne olduğunu bu ibareden farklı yollarla cevaplama çalışıyor. Çünkü Tirmizi açıklamamış bunu. Müşkülat bu. Çok konuşmuş alimler. Yani neyi kastetti? E, o kastı açıklayacak bir ortada yazı veya bir talebenin sözü olmayınca ne oluyor? Müşkilat çıkıyor ortaya. Hepsi de bu sefer izah etmeye çalışmışlar. <gülüyor> Hafız İbni Hacer'in Hacer söylediği en güzel sözüdür diyor. <gülüyor> ya, ya da suyutu de bundan razı olmuş. bundan. <gülüyor> Aşağıdaki gibi de mulahas etmişler, özetlemişler diyor. Diyor ki bir hadisin iki isnadı ve daha fazla isnadı var ise hmm. ha, Hasan ve sahih dediyse demek ki hadisin iki veya daha fazla yoldan isnadı var bir isnadı sahihken bir isnadı da sahi, şey hasen dolayısıyla diyor bunu kast ediyor yani bir yoldan hasen bir yoldan sahih bu hadis demek istiyor eğer tek isnatlı bir hadis için dediyse bu hadis Hasan sahihtir. Manası o zaman ha, demek ki bir grup muhaddise göre bu hadis hasenken bir grup muhaddise göre sahihtir demeyi kastediyor. Ama hadis tek senetliyse ama hadis iki veya fazla senetliyse demek ki bazı yolları Hasan bazı yollar sayı olan bir hadistir beka enna qaila yushiru ilay yushiru yushiru ila al-khilaf bayna al-ulama fi bunu söyleyen kişi alimlar arasındaki ihtilafa bu hadisin hükmü noktasındaki alimlar arası ihtilafa işaret etmektedir diyor evla mutarajjih lidayhi li hukm bi bir de yanında biri racih olmamış yani tercih yapamamış yani, yani iki tarafında delilleri izahları kuvvetli gelmiş bunu buna tercih edemiyor tercih edemeyince, hüküm yanında mercuh bir şekilde olmayınca diyor ki hasen sahih mesela. iki şekilde ifade ediyor. Diyor İmam beğavi'nin diyor masabih adlı hadisleri taksim etmesi kısımlandırması. Kitabın adı masabih-i sunne aslında. birçok hadisi sahihindeki işte dört hadis kitabındaki, sünnet-i hadisleri ne yapmasıdır? Ee, şey yapmasıdır. Normalde Hatip onu şey yapmış, bu kitabı toplamış. Beğabi de üzerine ziyade yapıp, kitabın adını mişikâtul Masabih diye e, şey yapmış, isimlendirilmiş. Masabih ne demek? Lambalar. Yani kandillerin ışığı demek bir manada. Ee, bu Buhari Müslim Dört hadis kitabı ve sunen darimi'yi, ne yapmış hepsini bir araya toplamış hatip üzerine Begavi ziyade yapıp e, kendi o kitabı daha kamil hale getirmiş. İmam Begavi şafilerdendir. Şerh-i sünnesi de var biliyorsunuz şeyi var özür dilerim şerh-i diyorum. İmam Begavi'nin tabi şerh-i sünnesi var. Kendi işte hadisleri toplayıp e, istinbat yaptığı fıkıh kitabı orada da birçok hadis nakleder kendisi de muhaddislerin yani cümlesinden sayılır. Kendisine bu konuda itimat edilir. Şimdi Begavi bakalım Hasan hadisleri bu nasıl taksim etmiş sahihlerla Hasenleri. Derece yani derecelendirdi imam Begavi lahu. <gülüyor> <fi kitabihi. gülüyor> demek ki kendini özel bir ıstılah koymuş. Yani onun Haseni ve sahiyi diğer C cumhur muhattislerin tanımladıkları ve ifadelendirdikleri gibi değil. Veğaviye has bir ıstılah var. Veğaviye böyle garip bir şey. Yani Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği hadisleri koyarken o mesabih adlı kitaba sahihtir demiş. Sahih deyince ne anlaşılmış? Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Ama dört kitapta ise neydi onlar? Nesai ibn-i Mace değil mi? Tirmizi, Ebu Davud bu dört kitaptan ise naklettiğinde Hasen demiş bunlara. Ama hakiki manada Hasen sahih değil. Ebu Davud'da da Tirmizi'de birçok sahih hadis var değil mi? Bukhari Müslim'in şartına göre. Ama o sahihlikle Hasenliği Bukhari ve Müslim ve diğer dört kitap olarak isimlendirmiş Bu ona has bir ıslahlı terim İmam Bergavî'ye has. Vare önünde yani var olmayan sadece İmam Bergavî'ye has olan bir ıstılahdır mı? لَنَا Çünkü e, dört sünnet kitabında ne vardır? Sahih hadis de vardır, hasen hadis de vardır, zayıf da vardır, inkar edilmesi gereken hadis de vardır mesela. لِذَلْكَ نَبْحَةِ نَبْحَةِ Nebbehe ibn Salah. i̇bn Salah ne yapmış? Bu konuda uyarmış. Nebbehe munebbi, uyarıcı, alarma diyorlar Araplar değil mi? Çalar saate diyorlar munebbi diye. Nebbehe uyarmış, i̇bn Salah bu konuda uyarmış, sakındırmış. Nebevi de bunu işaret etmiş. Nebevi de şafilerdendir zaten. Beğabi'yi o yüzden iyi bilir, iyi tanır. Hmm. Masabi hadlı kitabı okuyan okuyucunun buna dikkat etmesi gerekir. En yakuna ala ilmi fal في هذا الكتاب kitabından faydalanıp hadis okuyacak kişinin bu ıstılaha dikkat etmesi gerekir. Diyor. O yüzden kitapların mukaddimeleri çok önemlidir. Mukaddimelerinde buna benzer ıstılahların izahı vardır. Kitapların mukaddimelerinde, ön sözlerinde, girişlerinde onları çok ciddi dikkatli okumak lazım ki kitapta hata edilmesin. Hı. Dergutumlu'ti Hasan olduğu zannedilen kitaplar hangileridir? Nam bil hadisil Sadece Hasan hadisin anlatıldığı ve rivayet edildiği özel bir kitap ulema tasnif etmemişlerdir. sahih al fi Mesela sadece sahih hadislerin toplandığı mustakil kitaplarda olduğu gibi yapılmamıştır Hasan'de. Nedir o mustakil kitaplar? Bukhari, Müslim, değil mi? İbn-i İbn-i Hibban hakim ne yapmışlardı? Sahi, sahih olarak sadece sahihleri topladıkları yani, telifler yapmışlardı. Lakin <gülüyor> hadisil Ancak bazı kitaplar var ki o hadislerdeki çoğu şey, çoğu hadis, hasen hadistir. <gülüyor> Bu kitapların en meşhur olanları cami tirmizi. Tirmizi'nin camisidir mesela. El-meşhur tirmizi. tirmizi. diye meşhurdur. Tabi <gülüyor> Hasan hadisi bilmek noktasında asıldır diyor. Yani demek ki Tirmizi'nin ekseri hadisleri neymiş? Hasan senetli hadisler. Wa fi hada'l-kitabe Evet, Tirmizi bu konuda meşhurdur. En çok bu hadisi zikreden de odur. Lakin yan bağis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 ve sıhhati muhakkakati ve mukabeleti usule muatemin. Feale <gülüyor> talib al-hadis hadis talep edene düşen şudur ki ele inayetu yardım almaktır bihtiyar al-nuskhati hangi şeyden yardım almaktır? E, seçilmiş bir nuskadan el muhakkakati tahkik edilmiş ve al mukabeleti bi usule muatemin itimat edilmiş usullere mukabil olan tahkik edilmiş yani iyice kontrol edilmiş nushalardan okumaktır. Yoksa bazı nushalarda demek ki millet yazmış, Hasan, Sahih, nasıl olsa Tirmizi bu ifadeleri kullanmış, iyi bir tahkik etmek lazım. Demek ki tahkik edilmeden okunmaması gerekir. Ebu Davud'un Davud sünni İmam Ahmet'in talebesidir Ebu Davud. Ahmet hocasıdır, şeyhidir. Ondan ders almıştır. Evet. Ebu Davud ila ehli mekan. Ebu Davud diyor, e, Mekke yazdığı bir risalede bunu zikretmiştir. <gülüyor> Sahih hadisi ve ona benzer ve yakın olan bütün hadisleri zikretmiştir bu kitapta. <gülüyor> ha, burada şedid bir şekilde var olan varsa vahin onu ortaya çıkarmıştır hastalık. Hangi hadis içinde herhangi bir şey zikretmediyse demek ki o hadis zayıflıktan salihtir yani kenardadır. En düşük Hasen'dir yani Ebu Davud'un hadisleri. Evet İbnül Kaym'in Ebu Davud'a şerhi vardır. İmam Nevevi'nin vardır. Yani muhakkak ulemanın çoğu Ebu Davud'un sünnelini sünenler arasında özellikle seçmişlerdir. Tirmizi ile beraber çok kıymetli değerlidir. Evet. Buna bina olarak... Eğer bir hadis bulursak zayıflığı belirlenmemiş. Eğer kendisine dayanılan imamlardan biri de o hadis sahihlemediyse Ebu Davud'un yanında o hadis ne hadistir? Hasan hadistir. Dar-ı Kutnu'nun süneline gelince. Fakat Davud'un yanında o hadis ne yani dar-ı kutni ise bu kitapta çoğunu zaten hasendir diye ne yapmıştır? nassetmiştir etmiştir. Özellikle belirtmiştir. Burada kalalım inşallah. Sahiliği gayriye geçtik. Onu da alacağız Allah'ın esmelerse hasenliği ile beraber. <gülüyor> Subhanekallahumma ve bihamdek eşhedü en la ilahe